522. konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerini insanları Allah yolunda savaşa çağırmaları için Arap kabilelerine ve Mekke'ye göndermesi, Hazreti Peygamber, Arap kabilelerine ve Mekkelilere haber göndererek onları Allah yolunda düşmanla savaşmaya çağırdı, Bürey bin el husayb eslemoğullarına gönderdi ve onlara Mekke ile Medine arasında bulunan ve für denilen yere gelmelerini emretti, Ebu Ruhel Gıfari'yi de gidip kendilerini savaşa çağırması için kendi kabilesi olan Gıfara gönderdi. Ebu Vakıd el-Leysi ve Ebu Cadet Damri'yi de aynı şekilde kendi kavimlerine elçi olarak yolladı. Diğer taraftan Rafi bin Mükez ile Cünt bin Mükezi Cüheyn'e kabilesine Nuaym bin Mes'udu Eşca kabilelerine gönderdi. Beni Kab bin Amra'da birkaç elçi yolladı. Bunlar Büdeyl bin Verka, Am bin Salim ve Biş bin Süfyan'dır. Ayrıca içlerinde Abbas bin Mirdas'ın da bulunduğu bir grubu ise Süleyman oğullarına gönderdi.